Kent'in gizli öyküleri. Kent'in isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.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 Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla uzaklardan Gaziantep'ten geldiniz. Bugün stüdyomuzda konuğumuzsunuz, bizlerle birliktesiniz. E, dinleyicilerimiz şimdi merak ediyordur. Orhan Çakıroğlu kimdir desem, nereden başlarsınız, nasıl anlatırsınız? Orhan Çakıroğlu, 1963, Gaziantep doğumlu. Mehmet Hayri Çakıroğlu ustamızın, babamızın e, vekili olarak Gaziantep'te Yemenicilik yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 130 yıllık bir işletmeyiz. Ee, ben dördüncü kuşağım, temsilcisi olarak dördüncü kuşağım. Ee, Mehmet Orhan Çakuroğlu, 1963 Kazantep doğumlu. Ee, i̇lkokulunu bitirdikten sonra, e, ilkokul yıllarında da 74'lü, 76'lü yıllarında e, tabi babamızın çıraklarını yapıyoruz, babamızın yanına Saya dediğimiz iş götürüp getiriyoruz. Babanız Hayri Usta, Yeminici Hayri, Hayri Usta. Yeminici Usta. Usta. Ee, aslında kendi babasından ve hatta dedesinden aldığı mesleği devam büyük, ettiren. Büyük dedemiz, babamın dedesi Hı -hı. Mustafa Usta. Ee, ondan dedemize öğretmiş. büyük yani Dedemiz İmam Çakıroğlu, İmam Usta. O da oğlunu öğretmiş. Babam Hayri Usta. Ben de e, Hayri Usta'nın vekil olarak... Dördüncü kuşak olarak Yemeniciliğe devam ettiriyoruz. Dördüncü kuşak Yemeniciliği devam ettiriyorsunuz. Bir ustalığı devam ettiriyorsunuz ama dinleyicilerimiz arasında şimdi Yemen'in ne demek olduğunu e, bilmeyen dinleyiciliğimiz vardır. Geçen, aklımdan Birazcık geçen de oydu. Şimdi Yemen'i ise... dediğimiz zaman e, bazı bölgelerimizde Yemen'i başa bağlanan tülbent, yazma, eşarp gibi e, ürünlere de Yemen'i deniyor. Bizim yaptığımız ayağı giyilen Yemen'iler. Ayağı giyilen Yemen'iler de bazı bölgelerde de çarık da deniyor. E, bizim ki ayağı giyilen, aslında yemenin açılımı ayağı ve başı kapatan anlamındadır. Bizimki ayağı kapatan türünden yemeniler. Bunlar tamamen tabi deriden yapılıyor. E, tabi deri derken boyalı olmasına rağmen e, ter geçiren, gözenekleri kapanmayan, gözenekleri açık olan deriden yapılıyor. Bunlar da ayakta terleme, koku, e, mantardı, eksamaydı vesaire rahatsızlıklar olmuyor. E, ayakkabının bir nevi babası da diyebiliriz. Peki siz çocuk yaşta çocuk yaştan itibaren babanızın yanında bu mesleği öğrenmeye başladınız herhalde. Tabii babamızın mesleği olduğu için çıraklığından başladık mesleğin içerisinde. Bir yandan okul devam ama ediyor. Ama fiilen, fiilen hiçbir zaman babamın yanında çocukluğumda herhangi bir eğitimini almadım. Çıraklığını yapsak da getir götürlerini yapsak da yemeni nasıl dişirir nasıl yapılır öğrenmedim. Görsel olarak biliyorum ama hiçbir zaman da elime almadım o zamanlar. Ee, İlk okul yıllarında dayım, dayım e, marangozluk yapıyordu, marangozdu Dayımın yanında marangoz çırağı olarak çalıştım. Ee, ortaokul yıllarında e, babam yemeniciliği bana öğretmek istemediğinden dolayı e, tamirciliğine başladım. Peki neden öğretmek istemiyordu? Ortaokul döneminde yarım gün e, ototamirciliğine yarım günde okula gidiyordum. Neden öğretmedi? Hani her çocuğa sorarlar okulda gerek ilkokulda gerek ortaokulda babanız ne iş yapıyor diye sorarlar. Babamızın yaptığı iş o zaman öyle geride kalmış bir meslek olarak gösteriliyordu ki ne. Babanız ne iş yapıyor diye sorulduğunda Yemenici derken sanki utanaraktan söylüyor gibiydik. Neden? Çünkü Yemenicilik geri kalmıştı. Ee, mesleki olarak nahoş görülen, artık unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen bir meslek olduğu için hala daha bu işi yapan var mıymış düşüncesi. Ee, babamız Yemenici dediğimizde karşımızdaki kişi kim olursa sözün, hala bu işi yapan var mıymış diye bir intiba uyandırıyordu. Onun için de babam geleceği e, ufku olmadığı için mesleğin bana mesleği o zamanlar öğretmedi. Ee, ortaokul döneminde ilk ikinci sınıfından yarım gün e, okul yarım gün tamirci olarak çalıştık. İ, orta 3'te yine aynı şekilde. Orta 3'ü bitirdiğimde 78 yılıydı. 77 78 yılıydı. Ee, o zamanki dönemin biraz karışık olmasından dolayı da babam beni okula da göndermek istemedi. Ailenin en küçük çocuğu olmama rağmen, er, tek erkek çocuğu olmama rağmen Ablalarımın yüksek tahsili olmasına rağmen yani okumaya karşı olmayan bir aile olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> Babam beni okula göndermek istemedi. Bir meslek sahibi olayım da ileride belki e, biraz yaşam düzeyim iyi olsun düşüncesiyle tamirci yanına koydu. Tabii, Yemenicilik olduğu dönemde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi. Daha çok e, Yemeni'yi herhalde o dönemde halk oyunlarında ya da işte köyde yaşayan insanların giydiği. O da, o da giydiği... zaten bizim e, şöyle söyleyeyim. E, o zaman o dönemlerde %11 e, potansiyelimizin daha doğrusu %10'u %20'si halk oyunlarına gidiyor. Geri kalan da yerel halkın giydiği, yaşlı ve köylülerin de giydiği, gençlerin bile o zaman tenezzül etmeyi giymediği. Yaşların, köylerin giydiği bir ayakkabıydı. Ee, babamın Bu... yanına gelmem çok enteresan oldu. Şimdi askere gidene kadar oto tamirciliği yaptım. Oto tamirciliği gelecek vadeden meslek olarak görünüyor o zaman O zaman olduğundan. o zaman çok hayatınızı kazanabileceğiniz e, e, düşünülüyor ama yenecekten kazanabileceğiniz bir terim düşünülüyor. vardı. Eli yüzü kara, cebi dolu para derlerdi. Yani böyle yağlı iş yapıyorsun ama çünkü sermayesiz iş. Emeğin karşılığını alıyorsun. Yaptığın işin karşılığını alıyorsun. Peki. Askerliğimiz geldi, askere gittik. Askere gittiğinde yine önüm'e bir ufuk çıktı, farklı özel bir birlikte askerdim. Bana askerliğimin teris bırakıp burada memur olarak yaşamamı istediler, devam etmemi istediler. Bense babamın tek erkek çocuğu olduğumu ve onun birçok hayalleri benim üzerine kurulduğunu, benim orada olmam gerektiğini söyleyerekten reddettim. Döndük, geldik Antep'e. Tabi Antep'e geldim ama tamircilik de yapmak istemiyorum. Çünkü e, hem kirli bir iş, yağlı bir iş. Bir ikincisi e, mantık olarak biraz daha temiz, biraz daha e, ufku olan, ufku olan ticari bir e, anlayış kafama girdi. O zamanlar eniştem kitap kırtığa e, Öyle bir düşünce kafama girdi. Dedim iki sene, bir iki sene eniştemin yanında ticareti öğreniyorum. O zamana kadar hep emek işleri yapmışım ticaret herhangi bir emtia alıp satmamışım. Nasıl para kazanır bilmiyorum. Ticareti bir öğrenelim. Ondan sonra dedim bir kırtasiye mağaza saçarım. Orayı çalıştırırım. O düşünceyle. Ama aklınızda hiç herhalde yeminci olmak, babanızın mesleğini devam etmek geçmiyor. Kesinlikle geçmiyor. Kesinlikle hiç öyle bir geçmiyor. isteğiniz de yok sizin de. Şimdi e, biz bir iki sene diye girdik. Altı sene eniştenin yanında çalıştık. Enişte bizi göndermek istemedi. Nihayetinde oradıklı toptan iş yapıyoruz altı senenin sonunda yedinci sene e, enişteyle ayrıldık ayrıldığım gün babamın yanında bir gün sonra yılbaşıydı geldim baba ben eniştemin yanından ayrıldım istersen seninle istersen git başın çaresine bak oğlum dersen başka bir şekilde ben kendi ayaklarımın üstüne duracak iş yapmak istiyorum ne yapmak istiyorum seninle konuşmak seninle tartışmak bu konu üzerinde düşüncelerin almak istiyorum dedim ki o zaman babam yemenicilik yapıyor ama Babamın e, yaptığı yemenecek, şimdiki yemenecilik falan yanında değil. Babam o gün anahtarı çıkardı, bana verdi. Al oğlum, nasıl canın istiyorsa öyle yap dedi. Ben 15 gün dükkanda oturdum. 15 günde bir çift yemenisi satmışım. O zaman dedim ki ha bunun değişmesi lazım veya bitmesi lazım yemeneciliği. Başka bir meslek üzerine çalışalım dedik. Peki tek kişinin çalışıyor o dönem dükkanda? Dükkanda zaten işçi çalıştıramıyorsun. Bir tek hayır usta tek babamız kendi var. Çalışıyor, kendi çalışıyor. Kendisi çalıyor, çışıyor, Yaşlı ustalarımız ediyor. var. Onlara fason diktiriyor. Hı hı. Ee, yaşlı ustalarımız derken yani en genci o zaman 55-60 yaşlarında. 7-8 tane ustamız var. Onlara yaptırıyor. Fakat sirkülasyonu olan bir iş değil. Kazancı az olan bir iş. Ee, 15 günde bir tane karar, yemeni sattınız. Karar kıldım. Dedim dükkanı değiştireceğiz. 40 yapacağız. Dükkanı restorasyonu yaptım. Dükkanın raflarını yaptım. Biz Kırtasiye'yi dizdik. Çalışmaya başladık. Yemenici Hayrus'ta oldu Kırtasiye'ci. Kırtasiye'ci oldu. Evet güzel para kazanıyoruz. Dönüyor, geliyor falan. E, aylardan Şubat biz devam ediyoruz. Mart geldi. Nihayetinde bizim Yemeniciliğin dönüm noktaları vardır. Yani işin başlama süreci vardır. Sezonun başlama süreci vardır. Mart ayı geldi. Mart ayının ortalarında Yemeni sormaya başladılar. O sıralar elimizde de Elimizde olan Yemeniyi evimize koymuşuz. Dedim baba ben bu Yemenileri getireceğim, şu kenara dizeceğim ki o zamana kadar Yemeni satmadım ya. Yani böyle herhangi bir materyal gibi kim içine gelirse ayağına gelir gider zannediyorum. Yemeni'yi getirdik, dizdik. İyi, güzel gelen soruyor, 40 istiyor, 41 istiyor, bir de 38 istiyor. 38 biz kalmamış. Hadi bunun 38'ini tamamlayalım. Hadi 40'ını tamamlayalım. Hadi siyahını tamamlayalım. 40'sını kırmızısını tamamlayalım. Derken. Yemen'i seri olarak yan tarafa tekrar dizildi. Ya biz elimizdekini bitirek diye çalışıyoruz ama. Yemeni tekrar, Yemen'i tekrar birinin sat olmazsa öbürünü almıyor. Yani birinin seriyi tamamlaman lazım. Dolayısıyla aynı dükkanda hem kırtasiye. Aynı dükkanda yarısı kitap kırtasiye yarısı Yemen olmaya başladı. Şimdi babam oğlum bu nasıl iş dedi ya? Biz dedi Yemenicilikten kurtarmaya çalıştık Sen beni geri tekrar Yemenici dükkanı yaptın Yarısı kırtaseci yarısı Yemenici Baba dedim bu okul işi değil mi Yemeni ha. Bu da dedim kırtasiye de okul işi Babayı ikna öyle yaptım Yani bu halk oyunlarında da satıyoruz Bu öğrenci işi bu bunu tamamladı dedim Tabi o zaman Yine imalatım yok imalat yapmıyorum Yaşlı ustalarımız var Onlara fason yaptırıyoruz satıyoruz O sıralar bir müşteri Geldi dedi ki bana renkli Yemeni yap Renkli Yemeni yapar mısınız? Yaparız. Neden? Siyaha kırmızıya boyanıyor Yemeni. Niye yeşile boyanmasın? Sarıya boyanmasın? Deri dedim yani. Mantıklı olarak düşüncem bu. Fakat biz o renkli Yemenileri ustalara boyattıramadık. Dedim Çünkü derisini ben boyatayım. Gördükleri, alıştıkları, yaptıkları bir şey Aynen. değil. Aynen yani onların şeyini değiştirmeye çalışıyorum. Hem kendi e, hedefimi koymaya çalışıyorum hem de o yaptığı işleri değiştirmeye çalışıyorum. Renkli Yemeni yapamazdık dediler. Kafama ukde oldum. Dedim baba bana bu işi öğreteceksin. Ben bunu yapacağım. Kaç ben yaşındasınız? Ben öğretmem. Kaç yaşındayım? Sene 94. 94. 30-31 yaşındayım. Bana öğret diyorum. Öğretmem diyor. Öğreteceksin, öğretmeyeceksin. Yavaş yavaş ben dükkanda bir şeyler yapmaya başladım. Hele şunu yapak baba. Oğlum git hele şunu yapalım yaptık derken. Çocukken ben... çırak olmayan Orhan Usta 30 yaşından sonra babasının çırağı oldu diyebilir miyiz? Aynen. Aynen. Derken modeli, dikim tarzını vesairesini değiştirerekten yeni bir yemeğini türettim. Bir gün artık böyle babamın kafası şişti. Ben yemeğe gidiyorum dedi. Sen ne yaparsan yap. Babam gelene kadar e, ben bir tek yemeni yaptım. Bizim tezgahımız küçüktür, Kütük deriz. Çeviz kütüğünde. Tezgahın üzerine koydum. Babamı bekliyorum. Geldi baktı. Bunu sen mi yaptın dedi. Dedim evet ben yaptım. Bu olmuş dedi. Nasıl yaptın? Şöyle şöyle yaptım Tamam dedi. Şurada bir eksiği var. Şunu düzelt. Şunu düzelt derken biz dükkanda Yemeni imalatına başladık. Tabi deriyi bilmiyorum. Deri kesmesini bilmiyorum. Onları öğretiyor bana, bana yavaş yavaş. Derken biz Yemeni'nin rengini, modelini değiştirerekten tekrar Yemeni yapmaya başladık. O sıralarda Kırtasiye e, biraz şekli değişmeye başladı. Çok çeşit Kitap olmaya başladı böyle bir herkesin okuduğu tek düzen kitap değil de okulların kitapları değişmeye başlayınca dedim Kırtasiye'yi tamamen bırakıyorum. Biz Tekrar başladı Yemeniciliğe. <gülüyor> <gülüyor> Dükkandan zamanda çıkarttığınız Yemeniler sonra tekrardan o dükkana bir şekilde dönmüş oluyor. Bunda, bunda şu var. O bizim özümüzde var. Dört kuşaktır oralıkta, üç kuşaktır oralıkta Yemenicilik yapıyor. yapılıyor. Ee, yemeni bizi bırakmak istemedi. Dedi ki ben devam ettirilmesi gereken bir mesleğim. Beni yapacaksınız, tekrar ayağa kaldıracaksınız, tekrar dirilteceksiniz. Biz Yemeni'ye tekrar başladık. Ama öyle bir şey ki normal yaptığımız veya ustalara yaptırdığımız siyah-kırmızı Yemeni'yi 10 liraya satıyorsan benim yaptığım Yemeni'ye 20 lira diyorum benimkini kapışıyorlar. Çünkü sizinki daha farklı. 94 senesinde 95 senesinde düşünebiliyor musunuz? Bir erkeğe yeşil yemeni, turuncu yemeni, mor yemeni giydirebilir misiniz? Çok zor. Değil. Erkek bayan reyonlarında ayakkabılarda bir renkli ayakkabı yoktu o zaman. Ben sarısından, kırmızısından, morundan, yeşilinden rengarenk ve bunları elimde boyayaraktan yani dericiye boyatmak değil. Hepsini kendim boyayaraktan farklı farklı renklerde üretimlere başladım. Modelleri değiştirdim. Tabii bu modelleri değiştirmemiz bizim e, turistik bölgedeki ürün alıp satan toptan, ürün alıp satmak isteyen kişilerin dikkatini çekti. Biz hem perakende hem toptan yetiştirmeye başladık. O sırada yanıma kalfa yetiştirdim, kalfa tuttum. Babam bile kalfası son zamanlarda, son 10 sene kalfası işçisi yokken ben yanıma kalfa tuttum. Bir gün oturduğumuz yerde yeni bir model çıkardım. Babam geldi. ...bu ne oğlum dedi... ...işçiye bunun için para veriyorsun dedi... ...dedim yok baba bir tane bir şey denedik yani... ...yeni bir model olsun değişik olsun... ...Yemen'in e, hep gördüğümüz yüze aynı... ...değişik bir şey çıkartalım dedim yani... ...şu an onun ismine Osmanlı Çarık diyoruz... ...ve biz o... Bir ...modeli birçok model filme yaptık... ...yaptım... ...tezgahın üzerinden koydum... ...babam geldi dediği şeylere aynen öyle... Bunun için mi işçiye para veriyorsun dedi. Dedim dursun baba satarız dedim. Ya, birisi elbet gelir beğenirse alır veririz. O bir sıra gün. camiye gittim geldim. Geldiğimde baktım Yemen'i yok. Yeni yaptığımız çarık yok. Satılmış Biz, babamda bu da, da bir e, alışkanlık vardı. Sat da Yemen'in ismini yazar, fiyatını yazar. Üstte tarihini atar. 10 sene önce ne sattıysa listesini çıkarttı. Böyle e, müthiş bir şekilde kasa tutar. Yemeni satmış, fiyatını yazına karşılığına yazmış. Araya yazdığı isim çok enteresan. Vızırtı. <gülüyor> Modelin ismi Vızıltı. Dedim baba bu yemeni ne yaptın? Sattım dedi. O sırada göbekli biraz gülmeye başladı. Bir müşteri geldi oğlum dedi. Bundan bu tarz şeyler çok üretmenizi soruyor dedi. Yani istiyor dedi. Halk artı böyle şeyleri sevmiş. Ac bundan çeşitlendirin dedi. Bu modeli çıkartalım dedi. İkinci model doğmuş oldu. Babamın ortaya. beğenmediği, babamın artık bunun için adam mı çalıştırıyorsun dediği ürünü biz seriye döktük. Şu an Osmanlı çarık diye yapıyoruz. Peki hmm. siz Antep'te. Hayrusta'nın oğlu Orhan Usta olarak artık yemeniyi öğrendiniz, yanınıza kalfaları aldınız, değişik modeller deniyorsunuz, Yemeni'nin rengini değiştirdiniz, yüzyıllardır Anadolu'da var olan süre gelen evet. türü değiştirdiniz, bambaşka şekillere soktunuz. Ee, o sırada başka tabii ki yemen ustaları da herhalde bundan etkilendi. Size bakarak onlar da bu şimdi o zamanlarda yemeni diye ustası diye usta kalmayı kalmamışlardı. Hayır hayır babam tekti. Peki. Herhangi bir Yemen ustası falan yokturdu. O yaşlı ustalarımız da zaten bizim yaptığımız Yemen'leri gördüklerinde artık bizim işimiz bitti. Biz bu Yemen'i satamayız. Hakikaten de belli bir zaman sonra, 5 sene sonra, 4 sene sonra herkes işini bıraktı. Peki çok tutuldu bu Yemen'liler. Alıcıları çoğaldı. Bir anda e, gençler özellikle hiç ilgi göstermezken ilgi göstermeye başladı. Ama bunun yanı sıra bir gün kapınızı farklı birileri çaldı başka projelerle. Zaten bizim hedefimiz... Doğrudan doğruya, ilk başta söylediğim gibi Yemeni giyenler yaşlılar ve köylülerdi veya yerel halktı. Benim hedefim çocuklara, gençlere, bütün aile fertlerine yani bayanlı erkekliği herkese Yemeni giydirmekti. Evde ve dışarıda, evde terliğini dışarıda ayakkabı gibi günlük yaşamda giyilebilen tarzda bir şeyler üretmekti. Yani genel halka hitap eden bir üretim yapmak istiyordum. Onda da başarılı oldum. Tabi bu bizim başarımızı görüldüğünde bu tarz ürünleri yapılmaya başlandığında kapımızı film sektörü çalmaya başladı. Film sektörü deyken tabii öyle bir film sektöründen öyle bahsetmiyoruz. Küçük ufak tefek film sektörü değil. Başta kapımızı Hollywood'dan ilk e, Harry Potter filminin ilk filminin e, senaryosunda yani daha doğrusu görselinde ayağı giyilmek için değildi görselde pazarda satılıyormuş gibi asmak için bizden 170 çift yemeni siparişi verdiler. Harry Potter filmine Harry Potter ayakkabı filmine. yaptınız. Düşünebiliyor musunuz? Yemen yaptınız. Antep'te Yemen'i yapan kimse yok, giyen yani kimse bulamıyorsun. Harry Potter filminde Hollywood yapımı bir filme ayakkabı gönderiyorsun. Onun arkasından 3 sene sonra, onun arkasından 3 sene sonra e, Truva filmi geldi. Büyük bir proje var dediler. Trova filmini yapan ustamız. Daha doğrusu bize teklifi getiren buradaki tedarikçi kostümcümüz. Böyle bir büyük film yapılacak. 3000 yıl önce geçen bir efsane film olacak. Bize yeni modeller üretebilir misin dediler. Biz farklı. Tabii o zaman babam kağıt kalemi alını aldı. Babamın çizimi çok güzeldi. Eskiden kullanılmış ama zamanla unutulmuş. Yemin, çizmeleri, yemin botları, başladı. postalları falan çizmeye başladı. Biz o kara kalemden yola çıkaraktan farklı üretimler yaptık. Ürünleri kendilerine gönderdik. Tabi o zamana kadar filmin ne olduğunu bilmiyoruz. ismini de bilmiyoruz. Arkadaşımız yabancıydı. Bana, beni oradan bir arayışı var yurt dışından. Ee, Orhan Usta biz kazandık. Biz kazandık. Kostümleri, ayakkabıları biz yapacağız. Çok büyük bir projeye üretim yapacağız. Yerekten telefonda konuştuk. Tabi o zaman geldiğinde biz e, Hollywood'da bir film şirketinin Truva isminde bir filmi Çekeceğini ve o filmde bizim ayakkabılarımızın beğenildiğini, orada bir sesici kurul olduğunu, dünyanın farklı ülkelerinden İtalya'dan olsun, Asya ülkelerinden olsun birçok ayakkabı sektöründen, kostüm sektöründen üretimlerin olduğunu anlattılar. Ve orada bizim ürünlerimizin seçilmesi bizi onur etti. Biz başladık İmalat'a. Ve onunla kalmadı ardından başka filmler geldi. Biz başladık İmalat'a. Film yöneticiye girdi, gösterime girdi. Gösterime girdiğinde biz Yemeniçi Hayrusta yaptı. Bunun ayakkabılarının demeye utandık. Ne zaman ki basın duydu, nasıl duydu? Yine Antep'te çekilen bir yerli dizimiz var Zerda. Onun da bir yan e, gazete dergisi var. Hafta sonu çıkan o dergide röportaj yapmak için Zerda'nın e, kostümcüsüyle sohbete geldiler. Orada biz nasıl yapıyorsunuz diye yani sorulara biz öyle ustalarla çalışıyoruz ki ustamız Harry Potter ve Truva filminin ayakkabılarını yapan usta deyince. O zaman herkes bizim e, Yemeni Siz peki neden söylemiyordunuz? Ki, abi yerimiz salaş. Kendimiz küçüğüz. Öyle büyük çaplı çalışan büyük bir sektör değiliz. Bize kimse inanmaz. Yani Pelipotra, onu ina, ya inandırmak, inandırmak mümkün değil. Herinde ne kadar bizim. belgen olsa da inandırmak mümkün değil. onun arkasından Eragon filmi geldi. En son 300 Spartalı içinin e, ayakkabılarını yaptık. Tabii bu öyle bir şey ki ...model gönderiyor, o modelin üzerinde çalışmalar yapıyorsun, yeni model üretiyorsun... ...hiç olmamış, o zaman da giyilen farklı e, görüntüler, görseller e, gerek yeterlerden gerek şuradan buradan buluyorlar... ...bize gönderiyorlar, yeni üretimler yaptık. Bugün geldiğiniz noktada artık Yemenici Hayri Usta hem yurt içine hem yurt dışına... ...film sektörüne, dizi sektörüne, farklı farklı alanlara Yemeniler üreten... Genci yaşlısı çocuğu kadına erkeği her yaştan Aynen. her insana Herkesi ulaşabilen ve aslında o yıllardır Anadolu'da var olan bir geleneği bambaşka bir türe bambaşka bir yüze dönüştürmüş büyük bir iş başarmış. Bir Orhan abimiz var karşımızda. Biz Teşekkür öyle ediyorum. görüyoruz. Ee, biz bugün programımıza sizde konuk etmek ve bu öyküyü de paylaşmak istedik dinleyicilerimizle. Yavaş yavaş da süremizin sonuna doğru geliyoruz. Ee, yaşam öykünüzü şu an dinleyen dinleyicilerimiz herhalde e, birçok şey not etmişlerdir ama ben size sormak istiyorum. Dinleyicilerimize e, son olarak bir mesaj vermemiz gerekirse ne söylemek istersiniz? Yaşam öykünüzden hareket ederek onlara söyleyeceğiniz sözler neler olabilir? Çalışmak tek kelimeyle çalışmak. El emeği olan, el sanatı olan herhangi bir üretim yapacak seviyede olsunlar. Herkes okuyor. Herkes okuyor. Bugün o kadar çok okumuş işsiz genç var ki. Fakat bunların eline bir el işi, bir altın bilezik olsa hiç kimse aç kalmaz, hiç kimse meydanda kalmaz. Herkes ben şu işi de yapıyorum diyebilir. Tek çalışmak Kendine hedef koymak, başka hiçbir, şey, hiçbir zorluğu yok. Hedefin koyacaksın o hedefe doğru emin adımlarla ilerleyeceksin. En önemlisi de büyüklerin duasını alacaksın, babaların, dedelerin duasını alacaksın, aile büyüklerin duasını alacaksın, onların düsturunu alacaksın. Kesinlikle ve kesinlikle hiç meydanda kalmazsın, işsizde kalmazsın, açta kalmazsın. Çok teşekkür ediyoruz Orhan abi. Programımıza konuk oldun, Gaziantep'ten buraya kadar geldiniz, stüdyomuzda konuğumuz oldun. Teşekkür e, ediyorum. Katıldığın ve hayat öykünü paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim bugün programımızda dört nesildir Anadolu'da yemenicilik mesleğini sürdüren ve dördüncü kuşak olarak bitti derken tam o yemenici dükkanı artık bir kırtasiye dükkanına dönüşmek üzereyken tekrardan Yemeni'yi tabiri caizse ayağa kaldıran, şahlandıran, yarattığı, ortaya çıkardığı yeni türle, yeni modellerle bugün artık ülkemizin sınırlarını aşmış, Amerika'ya, Hollywood'a kadar uzamış büyük bir usta vardı. Onu ağırlamaktan, burada sizlerle buluşturmaktan dolayı ben çok mutluyum bugün, çok büyük bir onur duydum bir kere daha. E, hep söylüyoruz şey şehirleri şehir yapan bir kenti kent yapan e, yolu köprüsü binası değildir. O şehre anlam katan hayat öyküsüyle yaşamıyla gösterdiği e, o şehre kattığı değerlerle o şehri var eden insanlardır. Bugün de Gaziantep'in çok güzel yürekli bir insanı elemeğiyle yaptığı işleriyle Gaziantep'in simge bir insanı Orhan Usta'mız. Yemenici Hayri Usta'nın oğlu Orhan Usta'mız konumuz oldu. Bir işte tutku varsa azim varsa... Ve çalışmak varsa biz görüyoruz ki artık bitti denilen yerde bile yeniden o varoluş gerçekleşiyor ve ortaya çıkıyor. Bugün de programımızın sonuna geldik. 15 günde bir kentin gizli öyküleri programında sizlerle birlikte oluyoruz. Ve e, sizlerle bizlerle kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz ya da programımızın konuklarını görmek isterseniz, programımızı takip etmek isterseniz Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri isimli bir sayfamız var. Oradan programımızı takip edebilirsiniz ya da bizlere ulaşıp kendi öykülerinizi paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Andrei Gerizku. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları